Ey Muhammed deki siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir Allah her şeyi hakkıyla bilendir